Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Fuzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tekrardan abiler hepinize Allah'ın selamı rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Ee, hoş gördük Allah razı olsun. Ee, benim bugün inşallah sizlere sohbet olarak anlatmak istediğim konu Kur'an-ı Kerim'de cahiliye ve cahiliyeyi tanımanın önemi ile alakalı Allah nasip ederse bir şeyler anlatacağım, kısa da olsa konumun başlığı budur. Kur'an-ı Kerim'de cahiliye ve cahiliyeyi tanımanın önemi. E biliyorsunuz kardeşler cahiliye dediğimiz zaman Peygamber vesselam gönderilmeden önceki zaman dilimine cahiliye diyoruz. Yalnız burada kast ettiğimiz şey belli bir zaman değildir. Yani Peygamberimiz doğmadan önce veya Risaletle görevlendirilmeden önceki dönemin Adına sadece cahiliye demiyoruz. Cahiliye dediğimiz zaman, belli bir grup insanın inanışı ve belli bir grup insanın amel tarzını kastediyoruz. Yani insanlık tarihinde bir inanış biçimi var. Bir amel biçimi var, bir ahlak anlayışı var. Allah Azze ve Celle buna cahiliye diyor. Ve bu cahiliye sadece Peygamber aleyhisselatü Vesselam'dan önceki döneme has bir durum değildir. Cahiliye şeytanın eseri olduğu için Şeytan var olduğu müddetçe cahiliye de var olacaktır. Çünkü e, İmam Ahmet'le Tabarani'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki e, Peygamber Mekke'yi fethettiği zaman şeytandan öyle bir çığlık koptu ki şeytanın bütün askerleri şeytanın etrafına toplandılar. Şimdi acaba şeytan niye Mekke'nin fethedilmesinden bu kadar rahatsızlık duymuş? Ve çok yüksek bir sesle çığlık atmış ki bütün yeryüzündeki iblisleri kendi etrafına toplamış. Çünkü şeytanın cahiliye hususunda en büyük eseri Mekke toplumuydu. Yani insanlık tarihi boyunca cahiliyenin en koyu hali ulaşmış olduğu en son mertebe Mekke toplumuydu. Doğal olarak Allah Resulü Mekke'yi fethettiği zaman tabiri caizse şeytan cahiliye imparatorluğunu kendi elinden kaybetti. Ve bunun üzüntüsüyle öyle bir çığlıkla çığlık attı ki bütün şeytanlar onun etrafına toplandı. Tabi burada asıl tehlikeli olan kardeşler, cahiliye, cahiliyenin şeytanın eseri olması vesaire değildir. Asıl tehlikeli olan, kendini İslam'a nisbet eden, tevhid ehli olan insanların, cahiliyenin belli bir dönemde yaşandığını zannetmesi ve cahiliyenin özellikle Müslümanlar arasında tekrardan ortaya çıkacağına ihtimal vermemesidir. Bu o kadar tehlikeli bir durumdur ki, daha Ömer radıyallahu anh, kendi döneminde bu durumun farkına varıyor ve diyor ki, Tunquadu uru'l-İslam urve ten urve ten. İza neşa fi'l-İslam men la cahiliye İslam'ın bağları halka halka kopar. Ne zaman? İslam'da cahiliyeyi bilmeyen insanlar yetiştiği zaman. Yani Ömer radıyallahu diyor ki hani biz cahiliyeyi yaşadık. Cahiliyenin ne kadar çirkin bir şey olduğunu gördük. Daha sonra Allah bizi İslam'la şereflendirdi. Doğal olarak biz cahiliyenin çirkinliğini bildiğimiz için bir daha cahiliye olmasın diye İslam'da elimizden geleni yaparız. Fakat bizden sonra bazı kavimler gelecek, bunlar cahiliyenin ne demek olduğunu bilmeyecekler, cahiliyenin kötülüğünü bilmeyecekler. İslam'da cahiliye tekrardan zuhur edecek, fakat bunlar farkına varmayacaklar. Allah Rasulü de bu konuda sahabeye çok titiz davranıyor. Sürekli onları uyarıyor. Yani cahiliye hususunda, mesela normalde bir sahabe bir davranışta bulunuyor. Allah Rasulü onu normal uyarabilir. Ey falan böyle yapma, bu İslam ahlakına aykırıdır diyebilir. Ama Allah Rasulü böyle yapmıyor. Onun o davranışını getirip cahiliyeye bağlıyor ki Müslümanlar cahiliye konusundaki hassasiyetlerini yitirmesinler diye. Örneğin İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Ebu Zer kendi yanında çalışan Habeşli bir köle ile arasında yaşanan bir tartışmadan ötürü kendi kölesine dönüp diyor ki ey siyah kadın oğlu. Aralarındaki bu tartışmayı Peygamber Aleyhissalatu vesselam duyduğunda Ebu Zer'e diyor ki ey bi ummi sen onu annesiyle mi kötüledin ey Ebuzer Zer, inne kemri'un fikel cahiliye. Sen öyle bir adamsın ki ey Ebu sende cahiliye kalıntıları vardır diye. Ha Medine'de muhacir Medine'ye hicret ettiğinde, yeryüzünün belki hiç görülmemiş bir şey oluyor yeryüzünde, muhacir ve ensar kardeşliği. Fakat arada tabi şeytan boş durmuyor. Sürekli onları birbirlerine kırdırmak, o eski cahiliye ahlakını onların arasında tekrardan ortaya çıkarmak için elinden geleni yapıyor ve günün birinde de amacına ulaşıyor. Ensardan biri bağırıyor bir su tartışmasından ötürü ''Ey, ey Ensar bana yardım edin'' diyor. Muhacir de bağırıyor ''Ey Muhacirler bana yardım edin'' diyor. Aleyhissalatu vesselam onları uyarabilir. Sizin bu davranışınız doğru bir davranış değildir diyebilir ama Peygamberimiz böyle yapmıyor. أَبِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَذْغُورِكُمْ Ben sizlerin aranızda olmama rağmen. Siz cahiliye davası mı güdüyorsunuz diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam onları uyarıyor. Öyleyse abiler şunu diyebiliriz ki Zaten konu içerisinde başka örnekler vereceğim için Hani çok fazla örnek vermek istemiyorum. Ama Allah Rasulü Özellikle Müslümanların bazı davranışlarını cahiliyeye bağlamak suretiyle Müslümanların cahiliye hassasiyetini diri tutmak istiyor. Şimdi biz Bütün cahiliye nedir cahiliyenin bütün özellikleri nedir bunu anlatmaya kalksak Herhalde Allah bir 30-40 tane ders yapmamız lazım. Belki o da kafi olmaz. Ee, bir insan cahiliyeyi hakkıyla öğrenmek istiyorsa iki kaynağa bakacak. Biri Kur'an-ı Kerim'e bakacak. Biri de sünnete bakacak. Çünkü Kur'an ve sünnet bütün hükümleriyle cahiliyenin kötü ahlakını, cahiliyenin kötü akidesini ortadan kaldırıp onun yerine İslam'ın yüce değerlerini yerleştirmek için uğraşmıştır. Allah Resulü İmam Muhammed'in rivayet ettiği bir hadiste diyor ki اَمَرَنِي رَبِّي bimahkı'l ma'asif ve'l mazamir ve'l ausan ve's ve emr cahiliye benim Rabbim bana şunu emretti ki yeryüzünden müzik aletlerini sileyim yeryüzünden zurnayı şeytanın çalgısını sileyim yeryüzünden putları ve hacı sileyim ve yeryüzünde var olan bütün cahiliye işlerini yeryüzünden sileyim öyleyse Allah Resulü Peygamber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından görevlendirilmiştir onun sünnetinin hepsi var olan cahiliye emirlerini yeryüzünden kaldırmak içindir. Yani sünneti düzgün okuyan, sünnete iyi bir gözle bakan bir müslüman, cahiliyenin ne olduğunu anlayabilir. Sünnete muhalif olan her şey cahiliyedir. Bununla beraber bazı İslam alimleri özel bazı kitaplar yazmışlar. Mesela bunlardan bir tanesi, Şeyh Muhammed ibn Abdülvahhab, Mesailul Cahiliye diye bir kitap kaleme almış, cahiliyenin özellikleri ve peygamberimizin onlara muhalefet etmiş olduğu 128 tane meseleyi veya 120 küsur meseleyi belli bir kitap içerisinde zikretmiştir. Hani bu tip kitaplardan da Müslümanlar faydalanabilir. Ben ise cahiliye kavramı Kur'an-ı Kerim'de 4 defa geçiyor. Allah Azze ve Celle 4 defa cahiliye zikrediyor. Ben bu kavramlar üzerinde genel bir cahiliye bakış ve günümüzde bu cahiliyenin nasıl zuhur ettiğine dair e, dikkatinizi çekmek istiyorum inşallah. Allah Kur'an-ı Kerim'de ilk olarak cahiliyeyi ele aldığı sure Ali İmran suresidir. Burada Allah cahiliye insanının Allah tasavvurunu, cahiliye insanının Allah inancını ele almak için şöyle bir ayet-i kerime indiriyor. Diyor ki Ali İmran suresinde "İn enzele aleikum min ba'dil gammi emnete ne'asan yakhsha ta'ifeten minkum." Allah siz zor durumdayken, sıkıntı içerisinde olduktan sonra size gökyüzünden bir uyku indirdi. Ve o uykuyla siz rahatladınız. Şimdi kardeşler biliyorsunuz normalde savaş bu Uhud savaşından bahsediyor Allah Azze ve Celle. İki ordu karşı karşıya gelmiş. Müslümanlar müşriklerin sayısına bakıyorlar. Bir tarafta 3000 bin tane insan var. Bir tarafta 900 tane bin tane insan var. Bunların 700'ü de yolda Peygamberi terk etmiş, geri dönmüşler gitmişler. İster istemez sahabe bakıyor. Biz şimdi bunların karşısında nasıl duracağız e, diyorlar. O sıra Allah gökyüzünden bir uyku indiriyor. Bu uyku Müslümanların üzerini kaplıyor ve Müslümanların kalbine sekinet oluyor. Biliyorsunuz وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ art. Yerin ve göğün orduları Allah'a aittir. Allah dilerse normalde gaflet alameti olan uykuyu zafer vesilesi bile kılabilir. Yeter ki Allah bir kavme yardım etmeyi irade etsin bir kavme destek vermeyi irade etsin normalde gaflete ve gevşekliğe delalet eden uykuyla müminlerin kalbine huzur verip onları kafirlerin karşısında Rabbimiz izzetli kılabilir. Allah azze ve celle bu uykuyu indirdiğinde bir grup Müslüman bu uykuyla rahatlıyor. Fakat başka bir grup var. Ve taifetun kad ahemmethum hum yazunnuna billahi gayra'l hakki zannu'l cahiliye. Başka bir taifenin ise tek dertleri onların nefisleridir. Nefislerinden başka hiçbir şey düşünmezler. Allah hakkında Allah'a yakışmayan Cahiliye zanlıyla zanda bulunurlar diyor Allah Azze ve Celle. İlk defa Kur'an-ı Kerimde kullanılan cahiliye kavramı Alimran suresindeki bu ayet kelimedir. Peki ne yaptı ki münafıklar? Allah Azze ve Celle onları cahiliye zanlıyla Allah hakkında zanda bulunmakla töhmet etti. Şöyle dediler. يَقُولُونَ هَلَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ şey Bu işte bize bir şey var mıdır? Hani bu karar verme konusunda bizim bir hükmümüz var mıdır diye. قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ lillah deki işin, kararın hepsi Allah'a aittir diye yubdune yukhfuna fi enfusihim ma la yubdunun lek. Yekuluna لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا. Onlar nefislerinde olmayan şeyi sana açığa çıkarırlar ve derler ki eğer Muhammed karar aşamasında bize danışsaydı, bizim karar verme konusunda fikrimiz alınsaydı biz burada öldürülmezdik diye. Yani cahiliye zanlı şudur kardeşler. Kişinin Allah'ı hakkıyla takdir edememesi Kadrah hakkıyla iman etmemesi ve sıkıştığı zaman, zora düştüğü zaman Rabbi hakkında kötü zan ile zanda bulunmasıdır. Çünkü Müslüman yani İslam geldikten sonra bize Allah'ı neyle tanıttı? Bize Allah Azze ve Celle Celalî'yi Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tanıttı. Bir kul eğer hakkıyla Allah'ı onun isim ve sıfatlarıyla tanırsa Allah hakkında kesinlikle kötü zanla kapılamaz. O Allah ki merhametlidir. O Allah ki kerimdir. O Allah ki Rahim'dir. O Allah ki Ber'dir. Kullarına karşı iyidir. O Allah ki Şekurdur. Yapılanların karşılığını fazla fazla verir. O Allah ki Hennan'dır. O Allah ki Mennan'dır. Kullarına sürekli ama sürekli iyilikte bulunur. O Allah ki vehaptır Kul hiçbir şey yapmadığı halde kulun üzerine nimetlerini indirir. Böyle bir Allah hakkında insan sadece hüsnü zanda bulunur. Sadece ve sadece üstüzanda zanda bulunur. Fakat cahiliye insanı böyle değildir. Cahiliye insanı sıkıştığında, dara düştüğünde, şartlar işleri zora soktuğunda Allah hakkında hüsnü zanını terk ederler ve Allah hakkında kötü zanda bulunurlar. Onun için kardeşler, Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman var olan bütün şirklerin temelinde de aynı zamanda bu vardır. Kişinin Allah'ı hakıyla takdir edememesi, Allah'a göstermesi gereken değeri göstermemesidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah Azze ve Celle Müşrikler için şöyle bir ifade kullanıyor ve ma kaderu'llahi hakka kadri onlar Allah'ı takdir edilmesi gereken şekilde takdir etmediler onlar Allah'a göstermeleri gereken değeri Allah'a vermeleri gereken kıymeti Allah'a ve vermediler ve bundan dolayı da Allah'a şirk koştular bakın kardeşler cahiliye insanının en temel özelliği şudur Allah'ı Allah'ın anlattığı şekilde tanımaz kendi aklıyla Allah'ı tanımaya çalışır ve bundan ötürü de Allah'a şirk koşar, Allah'a kötü zanda bulunur. Mesela Mekke'li müşrikleri düşünün. Mekke'li müşriklerin en bariz şirki neydi? Allahuze vecelle'nin dışında salih olduğuna inandıkları bir takım putlara ibadet ediyor, onlara dua ediyor, onlardan istiyorlardı. Peki bunu yapmalarının sebebi nedir? Bunu yapmalarının sebebi şudur. Çünkü onlar şöyle düşünüyorlardı. Diyorlardı biz günahkar insanlarız. Biz Allahuze talebemizi talebimizi iletsek Allah bizim gibi günahkar kulları kale dahi almaz. Öyleyse ne yapmalıyız? Allah'ın yanında değerli olduğunu bildiğimiz kullara biz dua etmeliyiz. Onlar da bizim dualarımızı Allah'a ulaştırmalı ve bu şekilde Allah bizim dualarımıza icabet etmeli diye. Bu neyin sonucuydu bu şirk? Allah hakkındaki kötü zanın şeydi. Kötü zanın sonucuydu. Oysa onlar Allah'ı İbrahim'in tanıttığı şekilde, İsmail'in tanıttığı şekilde tanısalardı Allah'ın izniyle böyle bir şirke düşmeyecekler diye. Ve kötü olan şudur. Bu şirk İslam ümmetinin içinde tekrardan canlanacaktır. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki: "Letezhebul leylu vel nehar hatta tu'bad el latu Gece ve gündüz Lat ve Uzza'ya tapılmadığı müddetçe gitmeyecek. Yani bu ümmetten birileri tekrardan Lata ve Uzza'ya tapacak. Ondan sonra gece gündüz gidecek. Başka bir hadiste Aleyhissalatu vesselam dedi ki: "La taqumu saatu" -sa hatta tetribe aliyatü nisae devs ala Zil zilhalsa putun etrafında devs kabilesinin kadınlarının kalçaları oynamadığı müddetçe yani onun etrafında tavaf etmedikleri müddetçe kıyamet kopmayacak dedi peygamber aleyhissalatu vesselam yani demek ki İslam ümmetinin içerisinde birileri yine Allah'ı Allah'ın tanıttığı şekilde değil de Allah zevce ley kendi örfleriyle kendi babalarından gördükleri şekilde tanımaya çalışacaklar ve bu da onları şirke götürecek. Şimdi tasavvuf ehlinin mesela Allah'la olan ilişkilerine baktığınız zaman cahiliyenin bu yönünün İslam ümmetinde tekrardan dirildiğini göreceksiniz. Yani onlar da aynı cahiliye insanların mantığında olduğu gibi diyorlar ki kardeşler biz günahkar insanlarız. Bizim Allah'a ulaşabilmemiz mümkün değildir. Biz ne yapacağız? Allah'ın yanında değerli olduğuna inandığımız bazı salih insanlarla işte rabıta yapacağız, irtibat kuracağız, onlardan himmet isteyeceğiz. Onların Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, onların ve atalarının uydurduğu bir takım kavramlar kullanıyorlar. Ve bunlar bizi Allah'a yakınlaştıracak diyorlar. Ve maalesef yeryüzünde şirk hem de kendini İslam'a nispet eden insanların arasında şirk tekrardan zuhur ediyor. Onun için kardeşler, aynısı bizim için de geçerlidir. Kim olursa olsun Allah'ı, Allah'ın kendini tanıttığı şekilde tanımazsa Mutlaka Rabbi ile arasındaki ilişkilerde bir takım sorunlar yaşayacak, probleme düşecektir. Mesela örnek veriyorum, yeri gelir işleriniz yolunda gitmez. Yani çalışırsınız, çabalarsınız ama Allah azze ve celle rızkı takdir eden Allah olduğu için işleriniz yolunda gitmez. Başlarsınız Allah hakkında kötü zanda bulunmaya. Ya işte ben bu kadar çalışıyorum. Ben bu kadar çabalıyorum ama buna rağmen Allah Azze ve Celle bana vermiyor dersiniz, sizinle Ali İmran suresinde anlatılan insan arasında hiçbir fark kalmaz. Allah hakkında haksız yere zanda bulunan ve Allah hakkında kötü zanda bulunan insan. Oysa Müslüman şunu bilir, Allah'ın rezak olması Allah'ın hikmetiyle orantılıdır. Allah'ın hikmetiyle bağlantılıdır. اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَا يَشَاءُ وَيَقْدِرْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ basira. Allah rızkı dilediğini açar. Dilediğine daraltır, çünkü o kullarını en iyi görendir. Kulları hakkında en iyi bilgiye sahip olandır. Kimin ne kadar rızık kimin için hayırlıysa Allah azze ve celle onu ona takdir eder. Fakat insan Allah muhafaza bu konuda e, birtakım işte problemler yaşadığında, rızkı daraldığında eğer Allah'ı Allah'ın tanıttığı gibi tanımıyorsa Allah hakkında kötü zanda bulunabilir. Mesela doğulu kardeşlerimizin daha yakından yaşamış olduğu bir sıkıntı üzerinden de bu konuyu ele alabiliriz. Örneğin biliyorsunuz bu kafir örgüt, yani normalde zaten Müslümanlar, müslümanlara hayat hakkı tanımayacak bir zihniyete sahip. Fakat geçen sene 6-8 Ekim olaylarıyla beraber iyice azdılar. E, muhtemel mesele önümüzdeki günlerde yine müslümanlara yönelik bir takım saldırılarda bulunacaklar. Şimdi sayı itibariyle baktığınız zaman, elbette ki bu örgüt veya bu örgütün uzantıları e, müslümanlardan sayısal anlamda çok daha fazladırlar. Güç itibariyle baktığınız zaman bunlar silahlı bir örgüttürler. Müslümanlardan işte imkan bakımından çok çok daha üstün gibi görünebiliyor olabilirler. Eğer Müslümanlar Allah'ı Allah'ın tanıttığı şekilde bilmezlerse bu örgütün saldırıları karşısında rapleri hakkında kötü zanına kapılabilirler. Ve Allah muhafaza bu da bizim içimizde tekrardan cahiliyenin açığa çıkmasına sebebiyet verebilir. Bakın kardeşlerim Allah biraz önce anlattığım gibi bir kavme yardım etmeyi irade etmişse bir kavmi üstün kılmayı irade etmişse Normal zamanda gevşekliğin alameti olan uykuyla bile Allah Azze ve Celle bir kavme yeryüzünde zafer verebilir. Bedir gününe bakın. Bedir gününde müslümanların müşriklerin karşısında sebat edip Müşriklere karşı zafer elde etmesinin sebebi nedir? Allah'ın gökyüzünden onların üzerine indirdiği uykudur. Sahabe diyor benim elimde kılıç Cahillerin karşısında safta bekliyorum. Üzerimize bir uyku indi. Bir bakıyordum kılıç elimden düşüyor. Sonra bir kendimize geldi ki kalplerimizdeki bütün korku çekmiş gitmiş diye. Yani karşımızdaki güç ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar fazla hak desteğine sahip olursa olsun, Müslümanlar takva ve sabırla Allah'ın yardımını hak edecek seviyeye gelirse, gelirlerse Allah Azze ve Celle yeryüzündeki azınlık olan toplulukları yeryüzünde tekebbür eden yeryüzünde büyüklenen ve Allah'ı unutan zalimlerin karşısında elbette ki dilerse galip duruma getirebilir. Onun için kardeşlerim sakın ha! Şartların değişmesi Müslümanların zayıf olması kafirlerin bizim karşımızda güçlü olması Bizi Allah'a karşı kötü zan ile zanda bulunan cahiliye ehli insanları gibi yapmasın. Bu hastalıktan kurtulmanın yolu da kardeşler, Allah hakkında cahiliye zanıyla ile zanda bulunmak hastalığından kurtulmanın yolu Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanımaktır. Her Müslümanın üzerine farz olan ilimlerden bir tanesi, kendisine kulluk yaptığı Allah'ı onun güzel isimleri ve yüce sıfatlarıyla tanımasıdır. Fıtrat boşluk kabul etmez. Siz eğer Rabbinizi O'nun tanıttığı şekilde tanımazsanız, şeytan size bir Allah tasavvuru sizin kalbinize yerleştirir. Sizin zihninize bir Allah tasavvuru yerleştirir ve bu da maalesef sizin helakınız olur. Kur'an-ı Kerim'de ikinci yerde cahiliye kavramının kullanıldığı ikinci sure Maide suresidir. Allah Azze ve Celle Maide suresinde diyor ki cahiliye kavramını kullanırken أَفَحُكْمَ cahiliyeti يَبْغُونَ Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Ve men min Allah hukmen li kavmin yuqinu iman eden bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm koyacak olan kim vardır Bu ayet niye iniyor kardeşler Bu ayet zannedildiği gibi Darun Nedve üzerine inmiyor Bu ayet zannedildiği gibi Roma veya Uta Kisra üzerine inmiyor Bu ayet ilim adamı olup da Allah'ın helallerini ve haramlarını tahrif eden insanların üzerine iniyor Bu ayet Maide suresindedir Ayetin bağlamına baktığınızda indiği noktaya baktığınız zaman şunu görürsünüz. Biliyorsunuz Yahudiler onların kitaplarında zina yapanın hükmü rejimdir. Allah azze ve celle zina yapan insanların recmedilmesini edilmesini istiyor. Fakat zaman içerisinde zengin olan insanlar da zina yapmaya başlıyorlar. Ve kimse zenginlere Allah'ın hükümlerini tatbik edemiyor. Onun için zina ahkamını zenginlere farklı uyguluyorlar, fakirlere farklı uyguluyorlar. Daha sonra zaman geçtikten sonra diyorlar gelin biz bunu tam herkesi ortak yapalım bu konuda. Tutuyorlar Allah'ın zina konusundaki hükmünü değiştiriyorlar ve zina yapanın yüzüne kara çalıyorlar. Eşeğe ters bindiriyorlar, halkın arasında gezdiriyorlar. Yahudilerden iki kişi zina yaptığında bu durumu Peygamber Vesselama getirdiklerinde Yahudi rahipleri veya rahudi, Yahudilerin alimleri Allah'ın ayetinin üzerine parmaklarını koyup Bizim kitabımızda zina yapanın hükmü budur diyorlar. Allah Azze ve Celle de bu ayeti indiriyor. Efe hukm el cahiliyeti yapgın. Allah'ın hükümlerinin dışında cahiliyenin hükümlerini mi istiyorlar? O men ahsenu min Allahi hukmeli kavmi yuqinun. Yükinin iman eden bir kavım için Allah'tan daha güzel hüküm veren yoktur. Bakın kardeşlerim, cahiliye hükmü nedir? Dayanakı Allah olmayan, hükümlerini Allah'ın şeriatından almayan her türlü kanun. Her türlü şeriat, her türlü fetva veyahut da her türlü hüküm cahiliyenin hükmüdür. Bu ayet alimler hakkında indi. Yani bir topluluk alimlere göstermeleri gereken değerden fazlasını gösterdiler. Alimler Allah'ın açık helal dediği bir şeye haram dediler. Açık haram dediği bir şeye helal dediler. O insanlar da sukut ettiler. Buna sessiz kaldılar. Allah Teala buna cahiliyenin hükmü dedi. Veya cahiliyenin hükmü bizim toplumumuzda olduğu gibi aşiretlerin töresidir. Yani eğer bir topluluğun töresi, bir topluluğun örfü ve adeti şeriattan alınmamışsa o cahiliyenin hükmüdür. Veya 21. yüzyılın en büyük fitnesi olan demokrasi. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen, hakimiyet Allah'ın değil halkın veya halkın çoğunluğunundur diyen zihniyet, Allah Allah'ın Maide suresinde anlatmış olduğu cahiliyenin hükmüdür. Bakın kardeşler, müşrikler döneminde yani cahiliye döneminde Cahiliye hükmü iki şekildeydi, biri Allah'ın kanunlarının dışında kanun yapan insanlar bu bazen darun nedve olabiliyordu, bazen Yahudilerin alimleri oluyordu, bazen işte Ebu Cehiller gibi babalarından atalarından gördükleri örf ve adet oluyordu. İkincisi cahiliyenin hükmüne sukut etmek suretiyle, onlara bu hakkı vermek suretiyle cahiliyenin hükmünden razı olan insanlar. İki sınıf da Allah azze ve Teala'nın yanında cahiliyenin hükümleriyle hükmeden, cahiliyenin hükümlerini isteyen insanlardır. Peki biz Müslümanların veya biz tevhid ehlinin arasında cahiliye hükümleri nasıl zuhur eder? Eğer bizler kendi aramızda yaşamış olduğumuz bir takım sıkıntılarda veya problemlerde Allah'ın kitabının veya Rasulünün sünnetinin dışında farklı kaynaklara başvurursak Allah muhafaza bizler İslam'da cahiliyenin sünnetini ihya eden insanlardan olmuş oluruz. Çünkü Allah azze ve celle'nin bu konuda bize hükmü kesindir. Allah azze ve celle ayeti kerimede diyor ki: "Feyin tenaza'tum fi şey'in Şayet herhangi bir şeyde ihtilafa düşerseniz, anlaşmazlığa düşerseniz, farudduhu ila Allahi ve'r-rasuli in kuntum tu'minun billahi vel ahir." Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah'a ve Rasulüne götürün. Yani aralarınızdaki çekişmelerde hüküm verecek olan Allah'ın ayetleri veya Rasulünü Sünneti olsun. Sakın ha siz de cahiliye ehlinin yaptığı gibi alimlerinizin fetvalarını Allah'ın kitabının veya Rasulünü Sünnetinin önüne geçirmeyin. Alimlerinizin görüşünü mezheplerinizin tercihini Allah'ın ve Rasulünün görüşlerinin önüne veya uta hükümlerinin önüne geçirmeyin. Onun için Müslümanlar maalesef yani demokrasi anlamında veyahut da yönetim anlamında cahiliye göstermeleri gereken tepki gösteriyorlar. Allah'a hamdolsun, Müslümanlar bu konuda ciddi bir bilince sahipler. Fakat maalesef kendi aralarında yaşamış oldukları sıkıntılarda aynı hassasiyeti gösterdiklerini söylemek pek mümkün değil. Yani iki grup arasında veya iki Müslüman taifi arasında bir konuda ihtilaf oluyor. O diyor ki i̇bn Teymiye böyle dedi, öbürü diyor ki İmam Ebu Hanife böyle dedi. O diyor İmam Şafii böyle dedi, öbürü diyor işte İmam Malik İmam böyle dedi. Eyvallah! Bunlar hepsi imamlardır ve bunlar bizim başımızın tacıdır. Çünkü bunlar Allah'ın dinini bize ulaştıran insanlardır. Fakat aramızda çekişme yaşamış olduğumuz konularda alimlere söz hakkı yoktur. Müslümanlar kendi aralarında ihtilaf ettikleri konularda Allah'ın söylediği üzere Nisa suresinde tek merci Allah'ın kitabı ve Rasulünün sünnetidir. Bunun dışındaki kaynaklara başvuran insanlar maalesef ve maalesef İslam'da cahiliyenin ahkamını tekrardan diriltmeye çalışan insanlardır. Ve Allah Rasulü ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Allah Rasulü diyor ki أبغد الناس إلى الله İnsanlar içerisinde Allah'ın en nefret ettiği, Allah'ın en fazla buğz ettiği insanlar üç sınıf insandır. Bunlardan bir tanesi kimdir? مبتغم fil İslami سنة cahiliye. İslam'da cahiliyenin sünnetinin peşine düşen insanlardır. Yani Allah bizi kitaba hidayet etmiş, Allah bizi sünnete hidayet etmiş. Fakat aramızdan bazıları maalesef ve maalesef tekrardan Allah'ın Rasulü'nün veya Allah'ın kitabının Rasulü'nün sünnetinin önüne bazı kaynakları geçirmek suretiyle İslam'da tekrardan cahiliyenin sünnetini arıyorlar ki bu hem bizler için hem de bütün Müslümanlar için zararlı olan bir şeydir. Bu iki oldu kardeşler. Cahiliye kavramının Kur'an-ı Kerim'de kullanımı Üçüncüsünü ise Allah ze ve Celle Ahzab suresinde kullanıyor. Cahiliye insanın kadın tasavvurunda Allah ze ve Celle Cahiliye kavramını kullanıyor. Şimdi e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınları biliyorsunuz, müminlerin anneleri, Müslümanlar istedikleri gibi onların evlerine gidiyorlar, perdenin arkasından onlara sorularını soruyorlar. Allah ze ve Celle böyle bir vasatta Müslümanların üzerine şöyle bir ayet indirdi. Dedi ki: "Ya niseel Nabi, lestun kahpim min al اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَدْ فَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا Ey Peygamber kadınları! Siz sıradan kadınlar gibi değilsiniz. Söz söylediğiniz zaman eğer Allah'tan korkuyorsanız kırıtarak söz söylemeyin. Vakarınızla söz söyleyin. Lafı ey büyüp söz söylemeyin. Çünkü kalbinde hastalık olan kişi size tamah edebilir. İyilik üzere söz söyleyin diye. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولى. Evlerinizde karar kılın, evlerinizde vakur olun, evlerinizde karar kılın. İlk cahiliye kadınlarının açılıp saçıldığı gibi açılıp saçılmayın. Kur'an-ı Kerim'de üçüncü olarak kullanılan ilk cahiliye kadınlarının açılıp saçılması. Kardeşler, bir toplumun ahlaki değerleri kadınla erkek arası ilişkiden belli olur. Çünkü ahlakın en önemli meselesi iffettir ve iffet meselesinin üzerinde tezahür ettiği şey, toplumda kadın ve erkek ilişkisidir. Eğer bir toplumda kadın ve erkek ilişkisi bozulmuşsa, o toplum cahiliye toplumudur. Bir toplumda kadın ve erkek arasındaki ilişki iffet üzere kuruluysa, o toplum İslam ahlakı üzerine kurulu olan bir toplumdur. Şimdi Allah Azze ve Celle burada Peygamber kadınlarına niye böyle bir şey söyledi? Şeytan herhangi bir toplumu ifsad etmek istediği zaman, toplumun kadınlarını kullanır. Toplumun kadınlarını açmak, toplumun kadınlarını burç gibi öne çıkarmak. Ayet-i kerimede iki ifadeye dikkat edin abiler. وَلَا تَبَرَّجْنَ el تَبَرُجَ cahiliyetil الْغُولَى Birinci cahiliye kadınlarının teberruç ettikleri gibi. Teberruç kelimesi, burç kelimesinden geliyor. Burç biliyorsunuz böyle görkemli, göze çarpan çok büyük bir şey. Yani Allah azze ve diyor, kadınlar İslam toplumunda burç gibi olmasınlar. Kadınlar öne çıkmasınlar. Kadınlar dikkat çekmesinler, kadınlar görkemli olmasınlar, kadınlar bilakis evlerinde vakar kılsınlar, toplumda ön plana çıkmasınlar diye. İslam ne kadar kadını kapatmak istiyorsa, şeytanın eseri olan cahiliye de o kadar kadını açıp ve saçmak istiyor. Bakın Peygamber vesselam bir hadis şerifte diyor ki, المرأة عورة Kadın, avrettir. Yani tepeden tırnağa başındaki telden ayağındaki tırnağa kadar Allah Resulü kadının avret olduğunu söylüyor. İza خراجد استصرفه şeytan Evden çıktığı anda şeytan onu erkeklerin gözünde süslü gösterir. Yani kadın güzel olmasa bile, kadının bir cazibesi ve çekiciliği olmasa bile şeytan toplumu şehvetle toplumun ayağını kaydırmak, onların kalplerine hastalık düşürmek için kadınları insanların gözünde süslü gösterir. الله رسوله بن حديث شريفة يقولي واتا قل الدنيا واتا قل النساء، ve dünyadan sakınınız. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. çünkü bani israildeki ilk fitne kadın fitnesi dedi Başka bir hadis şerefte peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki ما تركت بعدي أدرّ فِتْنَةً عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي مِنَ النِّسَاءِ. ben kendimden sonra Ümmetimin erkekleri için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım diye. İslam kardeşler kadını dışarıda hijabla örtüğü gibi kadının sesini de kısıyor. Kadının kokusunu da kapatıyor. Kadının ayağına takmış olduğu halhalın sesini elindeki bileziğin sesinin dahi açığa çıkmasına İslam müsaade etmiyor. Allah azze ve celle bunun için ayet indiriyor. Allah Teala ayet-i kerimede diyor ki: "Vala yedribna bi'arculihinne li'alama ma yubdi li ma yukhfina min zinetihin." Ayaklarını yere vurmak suretiyle elbiselerinin altında gizlemiş oldukları zinetlerinin sesini açığa çıkarmasınlar diyor Allah Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor bir kadın koku sürünür. Ve sürünmüş olduğu kokuyla erkeklerin arasında gezinirse ve erkek o kadının kokusunu alırsa o kadın cennetin kokusunu duymayacaktır. O kadın cennetin kokusunu duymayacaktır. Peki günümüz cahiliyesine bakın kardeşler. Sokaklarda afişlerin hepsinde kadınlar. Dergilerin kapaklarında kadınlar. Televizyon ekranlarında kadınlar. Caddede yürüdüğümüzde kadınlar. Kadınlar, kadınlar, kadınlar. Yani günümüz cahiliyesi kadını evinden dışarıya çıkarmak, kadını süslü göstermek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Aslında bunu anlayabiliyoruz. Yani şeytanın eseri olan cahiliyenin, kadını bu kadar allayıp, pullayıp, süsleyip erkeklerin gözüne sokmasını anlayabiliyoruz. Asıl üzücü olan nedir biliyor musunuz kardeşler? Müslüman kadınlardan bazılarının, İslam'ın emrettiği şekilde örtünmelerine rağmen fakat örtülerinden nefislerine zaaf veya nefislerine yenik düştükleri için İslam'da tekrardan cahiliyenin sünnetini ihya etmeleridir. Yani düşünün mesela Müslüman bir kadın yüzünü kapatmış, yüzüne peçe örtmüş fakat gözlerine öyle bir sürme çekmiş ki, yani normalde yüzü açık olsa o kadar dikkat çekmeyecek. Veya Müslüman bir kadın yüzünü kapatmış, bu işte suud nikabı diye bilinen, işte kadının yüzünü iyice geriye doğru gelen, gözlerini öne çıkaran ve gözüne lens takmış örnek veriyorum. Yani yüzü açık olsa belki erkeklerin o kadar dikkatini çekmeyecekken, ama bu haldeyken erkeklerin daha fazla dikkatini çekiyor. Veya Müslüman bir kadın rengarenk bir şal örtmüş üstüne. Veya Müslüman bir kadının çantası yani üzerindeki örtüyle, elindeki çantayla, ayağındaki ayakkabı kesinlikle birbiriyle uyuşmayan bir manzara sergiliyor. Bunlar ne yapıyorlar kardeşler? Zahiren örtülmüş gibi görünüyorlar. Fakat nefislerindeki o süse olan zaafa yenik düştüklerinden dolayı maalesef İslam'da cahiliye sünnetini tekrardan ihya ediyorlar. Ve Allah muhafaza, Allah Rasulü diyor. Biraz önce söylemiş olduğum hadiste, insanların Allah'a en nefret edilesi, Allah'ın en nefret ettiği üç sınıftır. Bunlardan bir tanesi de İslam'da tekrardan cahiliyenin sünnetini ihya edenlerdir. Onun için biz Müslümanlar olaraktan kadınlarımıza dikkat etmeliyiz. Yani insanların bizi gerici diye isimlendirmesi. insanların mesela özellikle doğlular için söylüyorum kardeşler. Bakın bizim aramızda cahiliye nasıl zuhur eder bir örnek verelim. Şimdi biliyorsunuz bizden kalabalık aileleriz. Ve bu ailelerde özellikle işte abidir, abinin hanımıdır, yengedir, baldızdır genelde bir arada yaşıyoruz. Bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabesine konuşurken dedi ki اِيَّاكُمْ وَادُّخُولَ عَلَى nisa. Aman ha! Kadınların yanına girmekten sakınınız. Yani bir kadınla baş başa kalacak şekilde sakın kadınların yanına girmeyin. Niye kardeşler? Çünkü Peygamber vesselam diyor bir kadınla bir erkek baş başa kalmasın ki mutlaka onların düşünceleri şeytandır. Yani bu senin yengen de olsa, dayının hanımı da olsa, abinin eşi de olsa fark etmiyor. Bir kadınla bir erkek baş başa kaldığında mutlaka onların e, üçüncüleri şeytandır diye. Sahabenin biri de soruyor merak ediyor. أرأيت الحمو يا رسول Peki akrabayı nasıl görüyorsun ey Allah'ın Rasulü? Yani abimin hanımı. Veya işte benim baldızım, bunlar hakkında ne diyorsun? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, أَلْحَمُ Meutun. O sizin için ölümdür. Yani akrabanın tehlikesi, sokaktaki yabancı bir kadının tehlikesinden daha büyüktür. İslam'da cahiliye bizim aramızda nasıl açığa çıkar abiler? Şöyle çıkar, bizler evlerimizde haremlik selamlığa dikkat etmezsek, kimin kimin yanına girdiği konusunda bir hassasiyet oluşturmazsak, Allah bizi İslam'la şereflendirdikten sonra Allah muhafaza bizim aramıza cahiliye girer. Veya Müslüman bir iş yerinde çalışıyor mesela. Diyelim ki Allah azze ve celle onu orada çalışmış olduğu yerde kadın da var veya kadınlar da girip çıkıyor. Arasına bir mesafe koymazsa. Veya Müslüman örnek veriyorum internet kullanıyor. Bir tek o ve Rabbi arasında olan bir alemde yaşıyor. Orada gözüne, eline, ayağına, kulağına bir ölçü koyup eğer kadın erkek ilişkilerinde kendini muhafaza etmezse Allah muhafaza tekrardan İslam içerisinde cahiliyenin ihya olmasına vesile olur. Dördüncü olaraktan Kur'an-ı Kerim'de cahiliyenin geçmiş olduğu yer Fetih Suresi. Şimdi Fetih Suresi'nde Allah Azze ve Celle cahiliye insanın ahlakını ele alırken ee, yine cahiliye kavramını kullanıyor. Ayet-i de şöyle diyor ki Rabbimiz izca alellezina kafarû fi kulûbihim elhamiyye. Hamiyet-i cahiliye. Fenzelallahu sakinetehu ala rasûlihi ve alal müminîn ve elzemhum kelimete kelimete't takva. Hani kâfirler kalplerine cahiliye öfkesini ve cahiliye kibirini koydular. Allah da bunun karşılığında Rasulünün ve müminlerin üzerine sükûneti indirdi vakarı, ağırbaşlılığı, güzel ahlakı onların kalplerine indirdi diyor Rabbimiz. Bu ayet kelime niye iniyor? Bu ayet kelimenin niye indiğini anlatırsak inşallah cahiliye öfkesi ve cahiliye e kibri nedir daha iyi anlaşılır. Müslümanlar kurbanlıklarını, yanlarını alıyorlar. Kabe'yi tavaf etmek için Medine'den çıkıp Mekke'ye gidiyorlar. Mekke'li müşrikler toplanıyorlar. Diyorlar şimdi biz bu adamları Mekke'ye sokarsak bütün insanlar diyecekler ki, hem bunlar Muhammed bunlarla savaştı, bunların çocuklarını öldürdü, bunların dinlerini böldü, hem de bunlar utanmadan Muhammed Mekke'ye geldiğinde Mekke'nin kapılarını onlara açtılar diye. Oysa, onların dinlerine göre Mekke'ye kurbanıyla gelen bir insanı geri çevirmek kesinlikle doğru değildir. Fakat o an kalplerindeki o kibir, kalplerindeki o öfke onların güzel ahlakına galebe çaldı ve Müslümanların Mekke'ye girmesine engel oldular. Bu duruma Allah cahiliye hamiyesi dedi. Yani cahiliyenin kötü ahlakı, cahiliyenin öfkesi ve cahiliyenin kibri buna diyebilirsiniz. Biliyorsunuz abiler, İslam geldiğinde Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın en fazla üzerinde durduğu şey Müslümanlara güzel ahlakı öğretmektir. Gerek sözlü olarak güzel ahlakı teşvik etti, gerek kendisi sözleriyle ve davranışlarıyla Sürekli Müslümanlara güzel ahlakı öğretti. Hatta Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte dedi ki: "İnne ma buiitu li utammima ahlak." Ben sadece ve sadece güzel ahlakı tamamlamakla gönderildim." diye. Cahiliye insanlarının kendine ait bir ahlakı vardır abiler. Allah Teala bu ahlakı öfke ve kibir olarak alıyor. Öfke ve kibir. Bunun karşılığında İslam'ın ise tevazu ve hilim vardır. Yani kibirin karşısında tevazu, öfkenin karşısında İslam'ın Müslümanlara öğretmiş olduğu e, hilim ahlaki vardır. Müslüman cahiliyeden çıktıktan sonra, cahiliye ahlakından arınıp İslam ahlakını öğrenmek için bir çaba içerisine girmese, Allah muhafaza insan ilişkilerinde sürekli cahiliye ahlakıyla insanlara muamele eder. Mesela konunun başında bir hadis ikretim size hatırlarsanız, Zer'in durumu. Yani Ebû Zer belki Mekke'deki Medine'deki Müslümanlar arasında en fazla takvalı olan, Allah'ın hudutlarına riayet eden sahabelerden bir tanesiydi. Fakat bir gün kölesine kızdığında öfkesini terbiye etmediği için, öfkesini kontrol etmeyi öğrenmediği için ona "Ey siyah kadının oğlu" dedi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da ona dönüp dedi ki: "Ey Ebû Zer, sen onu annesiyle mi kınadın? Sen onu annesiyle mi kınadın?" Şüphesiz ki sende cahiliye olan bir adamsın sen. Sende cahiliyenin kalıntıları vardır diye. Onun için kardeşler, İslam olduktan sonra güzel ahlakı öğrenmeye çalışalım. Öfkeyi, kibri, gevezeliği, çok konuşmayı, gereksiz yere gülmeyi, hayatı, vakti gereksiz yerlerde harcama konusunda cahiliye ehlinin davrandığı gibi sanki Allah'a hesap vermeyecekmiş gibi yaşamayalım. Bilelim ki Mizanda kıyamet gününde en ağır gelecek olan şey Müslümanın amellerinden bir tanesi güzel ahlaktır. Maalesef kardeşler, Müslüman namaz kıldığı zaman ecir alacağına inanıyor. Oruç tuttuğu zaman ecir alacağına inanıyor. Fakat Müslüman bir Müslümana tebessüm ettiğinde veya güzel ahlak gösterdiğinde, kardeşini alttan aldığında, onun cahilliğine müsamaha gösterdiğinde Allah katında ecir alacağını ve bunun da onu Allah'a yaklaştıran bir ibadet olduğunu bilmiyor. E bizler hepimiz ya komple bir cahiliyenin içerisinden çıktık İslam'a girdik veyahut da diyelim çocukluğumuzdan beri zaten İslami bir ortamdaydık. Fakat toplumun bazı cahiliye kalıntılarını kendi üzerimizde taşıyoruz. Eğer güzel ahlakı elde etmek konusunda bir çabamız olmazsa, birbirimize nasihatimiz, birbirimize tavsiyemiz olmazsa Allah muhafaza bizde cahiliye ehlinde olduğu gibi cahiliye öfkesi ve cahiliye kibriyle hareket eder. O Allah'ın müminleri kendisiyle şereflendirdiği sekinet, yani tevazu ve güzel ahlaktan mahrum oluruz. Bakın ben hani cahiliye bizim aramızda kötü ahlak olaraktan nasıl nükseder, birkaç örnek vereyim. Önce canlı bir örnek vereyim inşallah. Yani bugünlerde yaşandığı için bu örneği vermek istiyorum. Beni çok etkiledi, onun için birkaç ortamda paylaştım sizinle de paylaşayım. Şimdi bundan beş altı gün önce e, Ürdün'de belki daha kısa yani iki üç gün önce Ürdün'de bir ilim adamı cezaevinden serbest bırakıldı. İsmi Ebu el maktisi cezaevinde bir alim bu. Cezaevinden serbest bırakıldı. Şimdi bunun Müslümanlardan bazı tayfalarla arasında bazı anlaşmazlıklar var. Yani onlar işte onların hilafetini meşru kabul etmemiş veya işte onların halifeleri hakkında onların razı olacağı sözler söylememiş olabilir. Sahabe de kendi arasında khilafet konusunda ihtilaf etmedi mi? Yani Ali Talhayla Zübeyla Ayşe Bunun için birbirleriyle savaşmadılar mı? Olabilir. Müslümanlar her konuda ittifak edecekler diye bir kaide yok. Cezaevinden çıktığı zaman, bazı Müslümanlar şimdi bu durumu değerlendiriyorlar. Şimdi ben haberlerde gördüm, i̇şte bu Muhammed'in serbest bırakılmış. Bakın normal şartlarda, yani ben kendi adıma da söylüyorum. Ben de onun itikadi ve menheci bazı şeylerine katılmıyorum. Bazı konularda yanlış yaptığına inanıyorum. Fakat Burada bir Müslümanın göstermesi gereken tek tavır şudur, hamdolsun ki bir Müslüman daha tağutların zindanlarından kurtuldu. Yani bir Müslümana düşen şey budur. Bir tanesi demiş ki, acaba Ürdün istihbaratı bunu İslam devletinin aleyhine konuşsun diye mi serbest bıraktı? Bir tanesi demiş ki işte efendim, onlar pilotu yaktıkları gün Mahdisinin serbest bırakılması gerçekten şaşılası bir durum. Bura Allah'tan kork. İşte cahiliye kibri ve cahiliye öfkesi budur. Yani sen öfkeni, ve kibrini kontrol altına alıp onu tevazuyla, onu hilimle değiştirmediğin zaman hiç ummadığın yerde senin gözüne öyle bir perde iniyor ki müşriklerin gözüne indiği gibi tağutların zindanlarından kurtulmuş bir müslümanın zindandan kurtulmasına bile sevinemiyorsun. Yani bu durum bile seni öfkeye sevk ediyor, seni üzüyor ve belki o adam senin İslamına vesile olmuş. Yani belki sen cahiliye içerisinde Allah'a şirk koşan necis bir müşriktin. Belki o adamın kitabını okudun, onun vesilesiyle müslüman oldun. Belki o sana cihadı sevdirdi, belki sen onun sayesinde cihada gittin fakat sonra ihtilaf ettin. Yani belli konularda ihtilaf ettin olabilir. Sen onu Müslüman gördüğün müddetçe, velev kafir görsen bile, yani bırak Müslüman görmeyi, velev kafir görsen bile mutlak olan bir zalim, en azından sen biliyorsun ki o adamı zindana koymasının tek sebebi, onun tevhid davetini yeryüzünde yaymaya çalışmasıdır. İnsanlara tağutların küfrünü anlatmasından dolayıdır, velev sen onunla tevhid konusunda anlaşmasan bile. Onun için kardeşler, cahiliye ahlakı o kadar kötü bir şeydir ki, sen onu terbiye etmediğin zaman öyle kötü bir yerde açığa çıkıyor ki, senin gözünü bağlıyor, ve sen ne söylediğini bilmiyorsun. Veya mesela örnek veriyorum. Cahiliye ahlakında özellikle kibrin en belirgin şeyi nedir? En belirgin yönü e, nasihata karşı insanın kapalı olmasıdır. Allah Azze ve Celle cahiyye, cahiliye insanını anlatırken diyor ki وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَزَتُ bil ism. O'na Allah'tan kork denildiği zaman onu izzetle beraber bir kibir kaplar. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمٍ onun varacağı yer cehennemdir diyor Allah Yani kendisine Allah'tan kork denmesinden razı olmaz. Ben çocuk muyum? Ben bilmiyor muyum? Sen önce kendine bak gibi tepkilerle kendisine Allah adına nasihat edildiği zaman buna tepki gösterir. Şimdi Müslüman için de aynısı geçerli. Kendisini bu hususlarda terbiye etmediği zaman günün birinde belki Müslüman kardeşi ona, onu ateşe götürecek bir hasreti ona gösteriyor. Bak bunu yapma, bak Allah'tan kork diyor. Bakıyorsun o Müslüman o adama hemen çıkışıyor, sen kendine bak, sen Allah'tan kork e gibi ben çocuk değilim e tarzında cahiliye öfkesi ve cahiliye ile muamelede bulunabiliyor. Onun için kardeşler kişi İslam'a girdikten sonra İslam ahlakını öğrenmek için kendiyle mücadele etmezse evinde, çoluk çocuğuyla ilişkilerinde, hanımıyla ilişkisinde, Müslüman kardeşleriyle ilişkisinde bir cemaatte yaşıyorsa emirlerle veya kendi altında bulunan memurlarla ilişkilerinde sürekli kırıcı, kaba, sert ve Allah'ın ve Rasulünün asla razı olmadığı cahiliye ahlakına sahip olan insanların ahlakıyla insanlarla muamele eder. Yani cahiliye ahlakı bizim aramızda nasıl zuhur eder? İslam ahlakını öğrenmediğimizde bütün davranışlarımız cahiliye ahlakıdır. Hani ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Onun için kardeşler yani dediğim gibi biz cahiliyeyi anlatmaya kalkarsak, cahiliyeyi bir bütün olaraktan anlatmak zaten bu mümkün değil. Böyle bir imkan da yok. Fakat ben istedim ki Kur'an-ı Kerim'deki özellikle 4 Allah azze ve celle'nin cahiliye kavramını kullanmış olduğu yerden cahiliyeyi genel hatlarıyla tanıtmaya çalışalım ve aynı zamanda Ömer radıyallahu anh'ın bizi uyardığı tehlikeye düşmeyelim. Yani İslam'da cahiliyeyi bilmeyen insanlar yetiştiği zaman İslam'ın bağları halka halka kopar. Böyle olmaması için ben böyle bir tavsiyede bulundum. Allah'dan temennim şudur, hem benim için hem de sizler için. Sürekli cahiliye konusunda bize bir hassasiyet ihsan etmesi ve Müslümanlar olarak birbirimizi cahiliye ahlakı, cahiliyen Allah tasavvuru ve benzeri konularda birbirine nasihat eden, hakkı ve sabrı birbirine tavsiye eden Müslümanlardan bizi eylemesidir. وَاخِرُوا دَعْوَانَا اَنِ Rabbi لِللّٰهِ